Şimdi İstanbul'da bizim Bayrampaşa'da bir tane çok yalan atıyormuş. Ondan daha üst yalan eden adam yok İstanbul'da. Şimdi bir tane de Ankara'da çıkıyor. Ankara'da çıkıyor. yazıyı ben gideceğim diye ben bununla yarışma, yalan yarışmasına gireceğim. Adam beni gidiyor Ankara'da. Ya Mehmet'in evi nerede? Yalancı Mehmet. Mehmet ya işte Mehmet. O diyor orada, o diyor orada, köşede. O Yani bu yanı. Sorayım bir mahallede. Bak iki, on, beş, altı tane çocuk oynuyorlar. Yeğen diyor. Ya bu yalancı Mehmet'in evi biliyor musunuz? Oradan bir çocuk fırlayın. Ne yapacaksan diyor. Amca diyor Mehmet'e. Diyor valla ben İstanbul'dan gelmişim. Yalan yarışmasına girmeye. E, diye, ben oğluyum. Ha diyor oğlum. Senin baban nerede? Diyor amca valla kusura bakma. Diye. Bulutlar yırtılmış. Babam gitmiş. Çavaldızla ipi götürmüş ki bulutları tikmaya. La sen evin yuvan dağıla değil. Sen daha oğluysan böyle değilsen. Senin baban nasıldır? Değil, Benim işimde gel. Ben yine tekrar İstanbul'a dönüm. Ben bu adamla baş edemem.